أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين بعد Muhammed bin Abdülvehhab rahimehullahın Meselül Cahiliye, Cahiliyenin Meseleleri adlı Risalesi'ne şerh ediyorduk. İmam al buna dair şerhiyle devam ediyorduk. 6. ve 7. Cahiliyenin özelliklerinde 6. ve 7. maddeye kadar varmıştık. Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse bu hafta bu 6. vasıf ve 7. vasfın üzerinde uzun uzadıya duyurmaya gayret edeceğiz. Şimdi 6 ile 7'yi beraber zikredeceğim. Çünkü birbirine gerçekten alakalı ve bağlantılı konular. Altıncı olarak getirdiği özellik, cahiliye ehlin hepsinin en büyük, müşriklerin dininin en büyük kaidesinin taklit oluşu. Müşriklerin dininin en büyük ortak özelliğinin taklit oluşu olmasıdır kardeşler. Taklit, insanı şirke düşüren, insanı küfre götüren, insanı hak yoldan alıkoyan, insanı sapıkla ve delalete koyan pisliğin aslıdır. Herkes birilerini taklit eder. Aslında din mirastır. Din mirastır. Babadan oğula geçer. Baba, çocuk babayı taklit eder. Bir önce, bir sonraki nesil, bir önceki nesil taklit eder. Herkes birilerini taklit eder. Yani birilerine benzemeye çalışır. Aslında din taklittir. Taklit olduğu için biz Mesela hepimiz tek böyle birbirine benzeyen tipler gibi görüyoruz dışarıdan bakıldığında. Niye? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit ediyoruz. Neyde? Sakalda. Neyde? Kılık kıyafette. Neyde? Görüntüde. Her şeyde. Oturmada, kalkmada, konuşmada, yemede, içmede. Her işimizde ne yapıyoruz biz? Her işimizde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı taklit ediyoruz. Aslında dinlediğimiz şey taklittir. Ama müşriklerin Muhammed bin Abdülvahab'ın dediği gibi müşriklerin bütün dininin ortak özelliği olan taklidin bir tarafta kınanıp da bir tarafta övülmesini birbirinden ayırt eden şey nedir? Şu tek gerçektir. Yaptığınız taklidin doğru taklit mi yoksa yanlış mı taklit olduğunu belirlemenizdir. Eğer doğru taklidi yapıyorsanız bir beis yok, doğru taklidi yapıyor iseniz bir beis yok doğru taklit sizi hayra götürür. Ama yanlış taklidin içerisinde iseniz eğer, o yanlış taklit sizi cehenneme götürecektir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde ama onlarca yerde sürekli zikredilen, sürekli ifade edilen bir gerçek var. O da cehennemdeki, cehennemliklerin yapmış oldukları birbirleriyle konuşmalar. Ve bu konuşmaların hepsinde de sapan bir taife var ve saptırılan bir taife var. Dünyadayken de çok defa, Yaşadığımız işlerde şahit oluruz. Bir iş böyle güzelken herkes ona ortaktır. Ama iş böyle çuvalladığı zaman, tabiri caizse, çuvalladığı takdirde o zaman herkes herkese yıkmaya çalışır. Herkes herkese suçu ihaleyi kapatmaya çalışır. Oysa ki dediğimiz gibi insanlar bu karakterini ahirette de gösterecekler. Dünyada da bu Allah'ın onlara koyduğu, fıtratlarına koyduğu bir gerçekti. Kur'an-ı Kerim'e bakarsak mesela bir tane örnek vereceğim. Cehennemlikteki cehennemdekilerin konuşmalarıyla alakalı olarak Allah-ı Ekrem'e de diyor ki o zayıf düşürülenler zayıf düşürülenlere dediler ki inna kunna lakum taban an, fehal antum muğnuna 'anna min azabillah min şey. Biz dünyadayken size tabi olduk. Dünyadayken sizin arkanızca geldik. Siz bugün Allah'ın azabından bizden bir şey defedebilir misiniz? Qalu, la hada inallahu, la Dediler ki eğer Allah bize hidayet etseydi biz de size ne yapardık? Hidayet ederdik. Sawa un aleyna, cazi anam, sabr na, maalana min Bugün sabretsek de, bugün sabretmesek de bizim için nedir? İkisi de birdir, farkı yoktur. Yani Allah azabı bizden hafifletmeyecektir bu yaptığımızla. Dolayısıyla bu ve buna benzer birçok ifade Kur'an'da var olan. Gösteriyor ki kardeşler, taklit, kötü taklit insanı cehenneme sokar, mazeret olmaz, insanı kurtarmaz. Bugün birçok sapığın, birçok bidat ehlinin dediği gibi. Ne diyorlar? Eğer diyorlar şirk işleyen insan, eğer küfür işleyen insan, imamlar fetva vermiş de onlar taklit etmişse mazurdur, onun sorumluluğu yoktur, o cehenneme girmez. Allah burada cehaleti, takliti, mazeret saymıştır diyorlar ya. Allah Azze ve Celle'nin dini inanın bu söylenen sözle taban tabana zıttır bu okuduğum ayetler sebebiyle. Kur'an-ı Kerim'de 30 küsür yerde Allah ve Teala Azze ve Celle cehenneme giren kimselerin konuşmalarını aktarırken onların birbirlerine lanet ettiklerini onların her birinin birbirine sen beni saptırdın, sen beni saptırdın diye birbirleriyle kavga ettiklerini Allah Subhanahu ve Teala bize Kur'an-ı Kerim'de nakletmektedir. O yüzden <gülüyor> Müslümanı müşrikten ayıran şey gittiği yoldaki basireti, gittiği yoldaki burhanıdır kardeşler. O yüzden Allah Azze ve Celle Yusuf suresinde Peygamber Saliham'dan ve onun etbağından bahsederken ayet-i kerimede diyor ki Kul de ki Ben e, Edu e, Kul hâzihi sebi'li De ki bu benim yolumdur. Edu ileyhi ene ve menittebe'ani ala basiretin Ben ve bana tabi olanlar Basiret üzere bu yola çağırırız. Sadece ben çağırmam, bana tabi olanlar da bu konuda basiret üzeredirler. Beni taklit edenler, benim arkamdan gelenler de basiret üzeredirler. O yüzden İslam'da Hristiyan'dan algıladığı gibi bir ruhbanlık yoktur. Yani bir tane hoca bilir, diğer hepsi de ağzını açar onu dinler. E bugün şu anda da bunu yapıyorsunuz. Ne için yapıyorsunuz? İlmi, hak ilmi öğrenmek için yapıyorsunuz. Ama esas itibariyle sadece hocaların bildiği, Avamın hiçbir şey bilmediği bir din, Müslümanların değil, müşriklerin ortaya koyduğu dindir. Müslümanların değil, müşriklerin ortaya koyduğu bir dindir. Müslümanların muvahhidleri müşriklerden ve cahiliye ehlinden ayrıldığı yer, hoca, avam herkesin neye davet ettiğini, neye inandığını, neyi yaşadığını bildiği bir dindir kardeşler. O yüzden basiret bunun için, hasıl olması için öncelikle ne gereklidir? İlim gereklidir. Yedinci özellik, mes'eletu s-sabi'an. Yani cahiliye ehlinin yedinci özelliği, yedinci vasfı. El istidlalü bi kavmin o'tu kuva fil afhami vel amel. Kendilerine güç verilmiş bir kavmin kendisi ile istidlal yapmaları, delil almaları, fehimde ve amellerde. Ve fil mulki vel mali vel cah. malda ve toplum arasında itibar mülkte, malda ve toplum arasında itibar edinme noktasında gerçekten herkesin sevdiği, saydığı, itibar ettiği ve güç sahibi olan, insanların sözünü dinlediği şeylerle övünmeleri, istidlal yapmaları, delil almaları da cahiliye toplumunun, müşrik kavmin özelliklerinden, vasıflarındandır. Ahkyaf suresi 26. ayet-i kerimede Allah subhânâhu ve Teala diyor ki وَلَقَتْ مَكَّنَّاهُمْ ف۪ي مَا اِمَّكَّنَّاكُمْ ف۪يهِ Şüphesiz biz onları temkin kıldığımız şeyde sizi de temkin kılabiliriz. Niye? Çünkü kafirler güçleriyle övündüler. Dediler bak bu kadar silah bizde, bu kadar güç bizde, bu kadar adam bizde, bu kadar para bizde, bu kadar söz bizde. Her şey bizde yani. Biz mi size tabi olacağız, siz mi bize? Bir kural var ya güçsüz güçlüğe tabi olur. Siz bize tabi olacaksınız. Bizim dediğimiz olacağı dediler. Yani bugün de vakıada birçok savaşın olduğu bölgede aynı şekilde hep güçsüz yapılanmalar, güçsüz teşkilatlanmalar daha güçlü teşkilatlara boyun eğmek zorunda kalıyorlar ve belli bir zaman sonra zaten onlara katılıyorlar. Niye? İnsanlar birbirlerini hep haklılığını neyle ispat ediyorlar? Güçlü. Bu cahiliye kavminin özelliği. Gene Muhammed bin Abdülvahhab Bakara suresi 89. ayet kelimesi getirmiş. Bu sözleri ve ayetleri tek tek tefsir edeceğim inşallah. Şeyh'in sözünü bitirmeye çalışıyorum. Vaken min qablu yesteftihun alellezina keferu Bundan önce kafirlere karşı Allah bize fetih verecek diye övünüyorlardı. Felemma caahum ma arafu ama bildikleri şey onlara gelince kefaru bihi ona küfrettiler, nankörlük ettiler, Allah'a kafir oldular. Gene başka bir ayeti kerimede Bakara suresinde yarifun kema ya'rifun ahum. onlar çocuklarını tanıdıkları gibi seni tanırlar diyor peygambere. İşte bu ayeti kerimelerde her birinde müşriklerin muvahhidlere karşı delil aldığı, hücret aldığı şey her zaman ne olmuş güzel kardeşler? Güç, kuvvet, mal, mülk olmuş veya söz sahibi olmak olmuş. Oysa ki hak bu gibi şeylerle ölçülmez. Tabi burada Şeyh'in 6. esasta okuduğum müşriklerin dininin en büyük ortak kaidesi taklittir 6. esastır ve 7. esasla beraber. Bunların ikisini şu kelimede aslında toplayabiliriz. Müşriklerin dinlerinin asılları var, esasları var. Bunu da hangi ifadeden çıkartıyoruz? Anne dinahum mabna ala usulin. Onların dinleri asıllar üzerine bina olunmuştur. Cahiliye ehlinin dinleri asıllar üzerine bina almıştır. Genelde insanların bina ettikleri asıllarındaki esassa maldır, zekadır, güç kuvvettir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in eğer Başından sonra irdeler isek göreceğiz ki galem mele u min kavmihi kavminden mele olanlar dediler ki Aleentara ilerlediğine mele u min beni İsrail min minbadi Musa Musa'dan sonra beni İsrail'in arasında mele olan önde gelenlerin söylediklerini görmedin mi mele ifadesi Arapça bir kavmin önde gelen güçlü para sahibi zeka sahibi, Güç sahibi, söz sahibi insanların adıdır. Bir kavmin önde gelenlerin adıdır. Melek kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar peygamberlerle cedel eden insanlar varsa Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala onların sözünü naklederken قال المل eder her zaman. Yani önde gelenler dediler ki melek, önde olan insanlar, güç sahipleri. Mesela Fussilet suresi 15. ayet-i kerime. وَقَالُوا مَنْ أَشَدْتُ minna قُوَّةً Dediler ki hangimiz kuvvet açısından daha <gülüyor> kuvvetli? Hangimiz daha kuvvetli? اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ Allah, الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَا شَتْتُ مِنْهُمْ Allah diyor ki o ahmaklar görmüyorlar mı? Allah onlardan daha güçlülerini daha önce yaratmıştı. Fusulet Suresi 15. ayet kerime. Bakın cahili ehlinin peygamberlerine getirdikleri hüccet ne? Kuvvet, güç, delil. Bugün çoklarının ibadet ettiği şey. Öyle mi? Aynı şekilde Meryem suresi 73. ayet. Ve iza tutle aleyhim ayetlerimiz okunduğu zaman beyinatin, beyinelerle beraber delillerle açık burhanlarla beraber gale lennekeferu. O kafirler derler ki linne amenu iman edenlere eyul fariqayni hayrun makaman ve ahsanun Bu iki taifeden, ihtilafa düşen iki taifeden hangisi daha güçlü, hangisi daha kuvvetli, sayıca daha çok diye Meryem suresi 73. ayet-i kerimede ne yaparlar? Kavimlerine hüccet delip getirirler. Gene Meryem suresi 74. ayet-i kerime وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ ahsanu اَحْسَنُ ve وَرِعْيَا Biz onlardan önce daha güçlü, daha kuvvetli, nice kavimleri diyor helak etmişiz. Bunlar kimdir ki diyor Allah Azze ve Celle. Nice kuvvetli ve güçlü kavimleri. Allah yerle bir ediyor. Etmeye de devam edecek, edecek de gelecek de. Güç anlıktır. Bu günleri işte biz insanlar arasında evirir çeviririz. Ta ki Allah sözünde sadıklarla yalancıları birbirinden ayırsın diye. Bir gün kafirler kazanır, bir gün Müslümanlar, bir gün münafıkların eline güç geçer, bir gün muvahhidlerin gücü Allah insanlar arasında değiştirir. Ta ki bilsin her kavmin içindeki pislik kim, her kavmin içerisindeki temiz kim. Bugün güçler hak olmayı kıyas eden Güçten hak olmayı zanneden insanlar o yüzden kutuplaşıyorlar, kitleleşiyorlar, toplanıyorlar. İki tane merkezde toplanıyorlar. Sağcılar bir merkezde toplanıyor, adı AK Parti, solcular bir merkezde toplanıyor, adı CHP. MHP, MLKP, alf alfabede ne kadar harf varsa hepsinden parti var zaten. Bu ne? Farklı farklı ideolojilere sahip insanlar gücü esas aldıkları için daha kalabalık, daha güçlü olan bir tarafa sığınmak gibi ihtiyaç hissediyorlar. Çünkü bir şeyin haklılığını anlamaları için kalabalık olması lazım. Bak kimse şu soruyu sormuyor. Ya bu iki tayfede batılsa? Ki öyle biz şüphe etmiyoruz. Hı? Ya diyor bırak şimdi onu. Bak bu mu hak bu mu? Bırak şimdi üçüncüyü. Bu mu hak bu mu? Yani bakarsan bu bundan daha sadık olabilir. Bu bundan daha doğru olabilir. Bu bundan daha iyi olabilir. Kötünün iyisine iyi denmez. O kötüdür gene. Genel ismi kötüdür. Kötünün iyisi olmaz. Muhakkak vardır iyisi de ama dediğim gibi ismen ona iyi denmez. O gene kötüdür hakikatte. Dolayısıyla insanlar ölçülerini ve kıstaslarını neyin üzerine koyuyorlar? Sayının, adedin, kuvvetin, gücün üzerine koyuyorlar. Oysa ki Allah azze ve celle bunun üzerine koymamış. Bakın başka ayeti kerimeler. Fatır suresi 44. ayeti kerime mesela. Avalem لَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ min qablihim قَبْلِهِمْ وَكَانُوا اَشَدَّ minhum قُوَّ onlar diyor yüzünde gezip dolaşıp bakmazlar mı? İzlemezler mi ki o onlardan öncekilerin hali nice olmuştur? Onlardan daha güçlü olanları Allah nasıl yerin dibine batırmıştır? Allah nasıl paramparça etmiştir onları? Neyle? Bazen meleklerle, bazen de insandan kullarıyla. Bazen de insandan kullarıyla. Muvahhidlerden sözünde sadık olanlardan seçtiği salih, güzel kulları vesilesiyle Allah kafirlere bu Müslümanları, bu güzel insanları tasallut ettirerek, saldırttırarak Allah azze ve celle onları ne yapmıştır? Bir belanın içerisine koymuştur, onlara bir ceza vermiştir. Allah'ın çok farklı cezaları var, bir çeşit ceza almak zorunda değil. Allah dilediği şekilde cezalandıra bilendir, buna kadirdir, bunu da yapmıştır. Kaf suresi 36. ayeti وَكَمْ اَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدْتُ minhum بَطْشَاءً Güçte daha güçlü nice kavimleri diyor helak ettik yani. Bunlar kim ki o zaman? Buna benzer inanın kardeşler sabaha kadar okumakla bitiremeyeceğim ayet-i kerimeler var. Ve her birinde Allah azze ve celle müşriklerin ve kafirlerin güçlerine güvendiklerini, güçlerini esas aldıklarını, güçleriyle kendilerinin haklı olduklarını zannettiklerini uzun uzadıya ne yapmaktadır? ifade etmektedir. Bunu anladıktan sonra... Burada Şeyh'in getirdiği bir ayeti kerime vardı. Onun tefsirini açacağız ki onda birçok güzel ibret var. Mesela Bakara suresi 89. ayeti kerime. O da şu vakianum in kabliya steftihiune. Bundan önce onlar fetihle müjdelenirlerdi aleledine keferu kafirlere karşı. Bakın ayeti kerime'nin tefsirine İbn Kesire, Kurtubiye, Taberiye, tefsir ehlinin büyükleri olan imamları olan bu insanlara baktığımız zaman. Hepsinin ortak naklettiği bir şey var bu ayetin tefsiri ile alakalı olarak. Mekkeli müşriklere karşı bundan önce Yahudiler, kitap sahibi oldukları için, ilim olduğu için, önceki peygamberin mirasçıları oldukları için, önceki peygamberin mirasçıları oldukları için, müşriklere karşı hep diyorlardı ki, bir peygamber gelecek, o peygamber bizim liderimiz olacak, hepinize galip geleceğiz. Hepinize üstün geleceğiz, hepinizi yerle bir edeceğiz. O peygamber gelsin, o lider gelsin, siz bittiniz. Neden bunu söylüyorlar? Yahudiler hep kaypak adamlar oldukları, nankör adamlar oldukları, hain adamlar oldukları için hiçbir zaman böyle mütemekkin bir devlete sahip olmamışlar. Mütemekkin dediğim bugün hani İsrail var da bir parça. İşte biraz ordu olmaya çalışıyorlar, silah yapıyorlar, bütün paralarını buna harcıyorlar. Sırf kendi güvenlikleri için birçok önlem alıyorlar. Zaten adetleri de yetmez bu kibirle de. Ama tabii ki adamların güçleri var belli oranda. Ama hiçbir zaman tarihin genel akışına bakıldığı zaman bu kavmin insanları böyle çoğunluğunu hakimiyeti idaresi altına alacak ve o hakimiyet ve idare altında insanlara adaletle hükmedecek bir dönemleri olmamış. O yüzden o dönemin Arap kabile tabi siyasi olarak baktığımız zaman peygamber gelmeden önce cahiliye dönemine Persliler bir Pers devleti kurmuşlar. Bugünün Rusyası veya bugün İran devleti. Diğer tarafta Rumların, Bizans'ın bir devleti var. Onlar da büyük bir imparatorluk tıpkı Amerika, Avrupa gibi bir güç. O dönemde dış büyük güçler varken Arabistan yarımadası çöl olması sebebiyle, tarıma elverişli olmaması sebebiyle, Sulak bölge olmaması sebebiyle Hiçbir devletin cazibesini çekmemiş O yüzden Arabistan'da Sadece Arabistan'ın ehli olan insanlar Yaşamışlar Arap Yarımadası'nın ehli olan Araplar yaşamışlar Ve o dönemde Arap Yarımadası'nda güç kimin elinde? Mekke'li müşrikler ve kabilelerin elinde Kabilelerin Bugün birçok Afrika'da Veya hala da Pakistan, Afganistan gibi böyle Asya ülkelerinde Birçok devlette Gücün kabilelerin yani büyük aşiretlerin elinde olduğu gibi. Öyle bir dönemde Yahudiler güçsüz Yesrip'te Medine'de çekilmiş az bir adet oldukları güçsüz oldukları için ve Tevrat'tan da peygamberin geleceğinden haberdar oldukları için aleyhissalatü vesselamın onlar beklediler. Bu peygamber gelsin ona tabi olsunlar ve müşriklere karşı otorite olan güç olan o dönemin söz sahibi olan insanlarına karşı galip gelmek için bunu beklediler. Peki ne oldu sonra? Tabii peygamber geldi Aleyhissalatu vesselam. Peygamber geldikten sonra neden bizim aramızdan gelmedi Yahudilerden de Araplardan geldi diyerek isyan ettiler. O yüzden Allah ayet-i kerimede diyor ki: "Vekenyesteftihun bundan önce onlar övünü Vekanu min kabli yesteftihun alellezina keferu." Kafir olan Mekkeli müşriklere karşı bundan önce övünürlerdi. Fetihle <gülüyor> müjdelenirlerdi. Fetih isterlerdi. Gücü isterlerdi. فَلَمَّا ma arafu Bildikleri şey, o da peygamberin haberi. Peygamberin kendisi daha önce kitapta, ehli kitabın kaynaklarında yazdığı üzere peygamber gelince de ne yaptılar? Keferubihi بِهِ فَلَانَةُ اللّٰهِ عَلَى Ona küfredince de Allah'ın laneti kafirler üzerine ne oldu kardeşler? Hak oldu diyor. Allah Bakara suresi 89. ayet-i kerimede bu işte dediğimiz gibi Yahudilerin hangi cahili hasretlerinden küfürlerine sebep olmuş bir durumdur. Onların biz söz sahibiyiz, biz üstün ırkız, peygamberin de bizden gelmesi lazım, liderin bizden olması lazım dedikleri için. Bu bütün cahiliye kavimlerinin, ister Yahudi ister Hristiyan, ister müşriklerden bütün cahiliye kavimlerinin ortak özelliğidir. Herkes Birbirine karşı güç ve kuvvetle övünmüştür. Maalesef bugün de öyle. Mesela birçok müşrik cemaatin mensuplarıyla konuştuğun zaman der ki, kaç kişisiniz hemşerim? Üç tane deli toplanmışsınız zannediyorsunuz dünya sizin etrafınızda dönüyor. Bak diyor biz batıl olsak bu kadar cemaatin o kadar ülkede, o kadar şeyde okulu olur mu? Bu kadar cemaatin, bu kadar parası, bu kadar adamı olur mu? Bu kadar etba olur mu? Ya ne olacak ki eğer bundan hakkı ölçüyorsan, Amerika veya batıl ehli, küfür ehli her zaman hak ehlinden sayıca çok olmuşlar. O zaman batıl hakka karşı doğru olan taraftır demen lazım, haşa. Böyle bir saçma, ölçü, kıstas olmaz. Ölçü ve kıstas o zaman nedir? Yani bize dönecek bir merci lazım, bize dönecek bir mizan lazım. O da kardeşler, Kur'an ve sünnet bilgisidir. Kur'an ve sünnet, hak kimin yanında ise o hak üzeredir. Velev tek kişi dahi olsa. Mesela bununla alakalı sünenlerde çok güzel bir eser nakledilir. Abdullah İbni Mesud bir gün biriyle konuşurken diyor ki icma nedir? Diyor ki alimlerin çoğunluğu neye ittifak ettiyse icma odur. Diyor ki ben de seni fakih zannederdim. İcma tek başına da olsa Kur'an'a, sünnete, delile isabet eden alimdir diyor Abdullah İbni Mesud. Hak, delilin olduğu hak Karine'nin olduğu yerdedir. Başkasında değildir. Adette, çoklukta, çoğunlukta değildir. Mesela nice mesele vardır. Çoğunluk alimler hata etmiştir o meselede. Mesela adamın biri, kadının biriyle şu niyetle evlense mesela dört mezhebe göre caizdir bu nikah. Yani bu kadından beraber olacak, zifafa girecek, biraz yaşayacak, belli bir süre sonra bu kadını boşayacak. Adam bu niyetle baştan evleniyor. Yoksa o kadını kendine kadın yapmak, onunla evli kalmak vesaire. Bu dört mezhebe göre caiz bir akittir, anlaşmadır. Ama İbn-i göre bu batıldır çünkü aldatmacalı satış gibidir. Batıl bir akittir, batıl bir anlaşmadır. Bu akdin geçerliliği olmaz. Niye? Burada kandırmaca var. Nikah akdinde böyle bir fasit şart olmaz. Bu geçersizdir o zaman. Tabi adam bunu karşı tarafa söylemiyor. Kendi bu niyetle yapıyor akdi. Çoğunluk da olsalar, Allah rahmet etsin, bazen çoğunluk hata edebiliyor. Yani bunun örnekleri çok fazla çoğaltılabilir, çok fazla verilebilir. Fıkıh dersi olmadığı için konumuz çok fazla tafsilatlara girmek istemiyor fıkıh meselelerle alakalı. Ancak hakkın kıstası dediğimiz gibi ancak Kur'an ve sünnetle ölçülebilir, Kur'an ve sünnete götürmekle bilinebilir. Burada bir tane daha ayet-i kerime vardı. وَكَانُوا abna اَبْنَاهُونَ Çocuklarını tanıdıkları gibi seni tanırlar ifade ayetini getirmişti. Yahudilerin hakkı kabul etmeme sebebi hakkı işleri değildi. Hakkı anlamışlardı, bilmişlerdi ama kibir sebebiyle kabul etmemişlerdi hakkı. Kibir sebebiyle. Bununla alakalı olarak Ömer'den şu rivayet geliyor. Biliyorsunuz Abdullah İbni Selam diye bir sahabe var. Allah kendisinden razı olsun. Kendisi eski Yahudi. Yahudi din adamlarından iman eden nadir Yahudilerden bir tanesi. Abdullah İbn Selam Müslüman olunca Kıssayı daha önce de anlattım diye biliyorum özetleyeceğim. Ee, Yahudiler gelince diyor ki desem ki Abdullah İbn Selam kimdir? Diyorlar ki o bizim hayırlımızdır hayırlımızın oldur, şöyle şereflidir, böyle şereflidir. Desem ki diyor Müslüman oldu diyor hepimiz Müslüman oluruz o olmaz. O da perdenin arkasına diyor çık Abdullah İbn Selam. O da diyor ey Yahudi kavmi hepiniz biliyorsunuz ki bu peygamber haktır. Tevrat'ta bize haber verilmiştir. Gelin kibir yapmayın tabi olun ben şahitlik ediyorum ki bu Allah'ın peygamberidir. Sonra başladı Yahudiler sen en şerlimizdin, en şerlimizin oğluydun. Zaten sen şeref sahibi değildin, şerefsizdin, namussuzdun. Hakaret etmeye başladılar Abdullah İbni Selam'a. Abdullah İbni Selam böyle bir sahabe. Ve rejim olayında da aynı şekilde Yahudiler peygambere geldikleri zaman Maide 44'ün tefsirinde Yahudiler Tevrat'ta Recim ayetin üzerine kapattığı zaman Abdullah İbni Selam dedi. Kaldır elini orada rejim var dedi. Çünkü Tevrat'ı çok iyi biliyor. Yahudilerin alimlerinden önde gelenlerinden. Bu ayeti kerimenin de nuzul sebebinde Abdullah İbni Selam olduğu söylenir. Yani ve beraberindeki diğer Yahudiler. Zaten o iman etti elhamdülillah da bu ayetin kapsamında değil. Bu ayet nazil olunca Ömer diyor ki ya Abdullah İbni Selam gerçekten sen peygamberi oğlunu tanıdığın gibi tanıyor muydun Yahudiyken O da diyor ki vallahi ben şahitlik ediyorum ki o benim oğlumdan bana daha bilgi sahibi olduğun bir meseleydi diyor. Yani ben oğlumun nasıl benim oğlum olduğunu biliyorduysan ondan daha iyi bir şekilde, daha kavi, daha şeksiz, şüphesiz bir şekilde Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Allah'ın Beklediğimiz elçisi peygamberi olduğuna bu şekilde biliyordum kanaat ediyordum diyor. Dediğimiz gibi kardeşler Yahudilerin iman etmeme sebebi hakkı bilme işleri değildi. O yüzden birileri bugün zannediyor ya hakkı bilmek İslam'dır. Onlar Yahudilere de Müslüman demek zorundalar. Şimdi vatandaşa anlatıyoruz bak bu adam Müslüman değil adam diyor ya işte biliyor ya adam diyor kanun demokrasi şirktir işte layıklık şirktir bak daha ne yapsın işte. Ya bilmek kurtarsa şeytan da kurtulur, Yahudi de kurtulur. Tasdik etmek değildir Müslüman müşrik yapan adamı. İnsanı Müslüman müşrik diye iki sınıfı ayıran şey, Müslüman müşrik diye iki sınıfı ayıran şey amelidir insanın. İtikadı bir şey tasdik edişi değildir. Tabii ki amel itikadla birleşmek zorundadır. Din bize bazı inançları dayatmıştır, zorlamıştır. Ancak Müslümanın müşrikten ayıran şey ameldir. O yüzden Hasan-ül Basri, Allah kendisine rahmet etsin diyor ki, bizim alimlerimizden kim ilimle beraber fıska saparsa, ifadeye dikkat edin, bizim alimlerimizden kim ilimle beraber fıska saparsa, o Yahudilere benzemiştir. Bizim alimlerimizden kim, bizim alimlerimizden her kim de ilmi terk edip, ibadete yapıştı ise, o da Hristiyanlara benzemiştir. Niye? Çünkü adam ilmi terk edip ibadete kapandığında Hristiyanların yaptığı gibi, rahiplerin yaptığı gibi ilmi terk ettiği için şeytan gelecek onu cehaletle saptıracak. Kendini ibadetiyle aldatacak. Yaptığı namaz, oruç, zekat, hac, sadaka, iyilik, cihat. Adam yaptığı güzel ibadetiyle kendini kandıracak. Niye? ilmi terk etmiş. Adam var ilmi almış ameli terk etmiş. İlim var, namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez, cihad etmez, emri bil maruf yapmaz, nehyanil münker yapmaz. Bu adam da nedir kardeşler? Yahudilere benzemiştir. O da ilmiyle kendini aldatır. O yüzden muvahhid, ilimle ameli birbiriyle cemedendir. İlimle ameli birbiriyle cemedendir. Tabii bu iki taife ile hak olan taife çatıştığı zaman, ihtilafa düştüğü zaman iki tarafın ortak bir hücreti vardır. Yahudilere benzeyenler ilimlerini ortaya koyarlar. Biz mi biliyoruz, siz mi biliyoruz dersin derler. Hristiyanlara benzeyip avit olanlar da bak bizim şu şu şu amellerimiz var. Biz sapık siz mi hidayet üzeresiniz derler. Biri ilmini hüccet olarak koyar, biri amelini hüccet olarak önüne ne yapar kardeşler koyar. Dolayısıyla bu hak yoldan sapmanın İlme ameli birleştirmemenin onlara Allah tarafından verilen bir cezası neticesi olarak kalmıştır kardeşim. Şimdi şeyh'in sözlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demişti? fehimde ve anlayışta kendilerine nimet verilmiş insanların sözleriyle kendilerini istidlal alırlar. Bunu biraz altını açacağız şimdi. Bakın çok adam vardır. Çok kafir vardır. Çok Müslümandan zekidir. Çok Müslümandan akıllıdır. Zeka olarak, akıl olarak çok kuvvetlidir. Anlayışı keskindir. Hafızası kuvvetlidir. Böyledir. Adam zekidir. Allah vermiştir. Zanneder ki o hayırlıdır. Ona zekadan bir nasip verilmesi, ona anlayıştan bir nasip verilmesi onun için hayırdır zanneder. Oysa ki bir adama zekanın veya Anlayışın verilmesi, o adama hayrın irade edilmesi manasına gelmez. Çünkü Allah her nimetin şükrünü ister. Eğer insan nimetin şükrünü yerine getirmezse Allah ona onun için o nimeti ne yapar? Bela kılar. O yüzden birçok kafir de Allah'ın onlara verdiği anlayış ve zeka gibi kavramlar sebebiyle ne yaptılar kardeşleri? Hakk'ı inkar ettiler. Mesela Şuara suresi 111. ayet-i kerime. اَنُؤْمِنُ لَكَ وَتَّبَأَكَ الْأَرْضَلُونَ Yani biz sana iman edip de şu bizim rezil olanlarımıza mı tabi olalım, itaat edelim? Niye? Çünkü bütün peygamberlere dav davetin başında hep iman edenler kimler olmuşlar? Davetin başında hep iman edip tasdik edenler fakirler, zayıflar, güçsüzler olmuşlar. Bu her zaman böyle olmuş. Eğer onlar da peygambere iman edip güçlü olanlar, anlayış sahibi olanlar, zeki olanlar peygambere tabi olsalar sonradan oldukları için o rezil dediklerine tabi olmak zorunda kalacaklardı. Bilal köleydi ama Bilal imanı ilk giren insanlardan olduğu için çok hür olan adamdan çok daha şerefliydi iman etmeyenlerle. Çok hür olanın üstündeydi. O yüzden yeri geldiğinde Peygamber onu emir de bıraktı bazı işleri Aleyhissalatu vesselam. Başka onun gibi zayıf olan sahabelerden ilk iman edenlerden Zeyd. Zeyd'in oğlu Usame. Bir kölenin oğlu Ebubekir'in Ömer'in olduğu orduda emir olmuş 18 yaşında çocuk. Ebubekir Ömer 50 55 yaşında. Ebubekir'in Ömer'in taşımadığı kibrit. Yani onlar zaten kibirden arındırmış da kendini. Şimdi Ebu Bekir bir kibir taşısa yerine koyarsın. Niye? Niye? Diyor ki ben eğer birinin dost edinmem caiz olsaydı Allah'tan başka Ebu Bekir'i kendime dost edinirdim diyor aleyhissalatü vesselam. Diyorlar ey Allah'ın Resulü sana insanlardan kim sevimlidir diyor Ebu Bekir. Her zaman onunla. Peygamberin arkasında namaz kıldığı insan aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir, Sıddık, herkes yalanlıyorken tasdik eden, bütün malını Allah'ın Resulü için feda eden, Allah'ın yolunda Allah Resulü için bütün malını feda eden bir zengin. Kibirlenmemesi için bir sebep var mı? Ben ona daha müstehakım demesi için bir sebep var mı? 18 yaşında bir kölenin oğluna memur olmaktansa, heh, çok zaman şeytanın çoğumuza geldiği yer. Ben, o kim ki ben ona tabi olacağım? Sen kimsin? Demek ki şeytan o kadar çok şişirmiş ki bizi. Sanki Ebu Bekir'iz. Peygamber'e en sevimliyiz yeryüzünde. Sanki bütün malımızı Allah yolunda harcamışız. Sanki bizden daha sadığı yok. Sanki bütün ilmimizle amel ediyoruz. Sanki yeryüzündeki en takvalı insanız da emirimizi sorguluyoruz. Bu cahiliye toplumunun karakteri. O yüzden geldiler ene'minu sana iman edip de vettabe'akal erzelun sana tabi olan rezillere mi tabi olan? Yani onlar ki çoğu ahmak anlamaz anlamasın Allah onu o kadarla imtihan edecek. Allah herkesi aklı miktarınca imtihan edecek. O akıllı arkadaşlarımın hepsine sesleniyorum. Herkes bilir toplumda kimin ne kadar aklının var olup olmadığına Sakın aklınızla övülmeyin çünkü sizin imtihanınız o akılsız gördüğünüz insanlardan daha çetin geçecek imtihanınız. Çünkü Allah herkese anlayışı miktarınca imtihana çekecek. Herkese aklının bastığı kadarıyla Allah subhanehu ve teala imtihan edecek, sorgulayacak. Senin bir faziletin yok aslında belan var başında görebilsen. Bakın başka ayet-i kerime, Nam Suresi 53. ayet-i kerime. Mesela dediler ki, eha ula imanallahu aleyne, aleyhim minbeynine. Bunlar mı Allah'ın bizim aramızdan üzerlerine minnet ettikleri insanlar? Allah bunları mı seçti, çıkardı başımıza? Ben falan şirkette müdürüm. Ne olur, madalya mı takalım sana? O cahili toplumda. Eğer bir şirketin ceosuysan, bir şirkette büyük bir müdürsen, büyük bir paran ticaretin varsa, müşrikler sana hürmet ederler. Ama İslam toplumunda hürmet ondan kazanılmaz. Hürmet arıyorsan, İslam toplumunda, İslam cahiliye toplumu olmayan, İslam olan, tevhid üzere olan bir toplumda ihtiramın tek sebebi, tek getirisi salih amel, sabır ve takvadır. Başkası değildir. Salih amel, sabır ve takvadır. Onu koyarsan ortaya, Allah azze ve celle insanları hak ettikleri makamlara ne yapar? Ondan sonra o tutturur. Bakın Kur'an bununla dolu. Şimdi çok ayet-i kerim o kadar çok var ki mesela. Yani saymakla bitiremeyiz biz bunu. Hud suresi 31. ayet-i kerime mesela. "Vela aquulu lillezine tazdiru ayunukum len yu'tiyemullahu khayra." Bu Nuh'un sözü. Nuh aleyhisselamı kalmi gelip Nuh'a şu yanındaki badu badu yani şu aşağı görüşlüleri anlayışı çok açık olmayan, anlayışı kıt olan adamları yanından ko. Bir sana tabi olun deyince Nuh onlara diyor ki ben size demiyorum ki şu sizin gözlerinizin hakir gördüğü, şu sizin gözlerini küçümsediği insanlara Allah hayır vermez. Onu demiyorum. Siz bunu istiyorsunuz benim ağzımdan. Deyin ki Allah bunlara hayır vermez. Sana mı soracak Allah kime hayır verirken? Sana da sormayacak, bana da sormayacak. Allah dilediğine verecek o hayrı. Ne benim hasedim ne benim kinim Allah'ın bir kuluna yazdığı hayrı defetmez. Allah yazdıysa Allah'ın yazdığı kulu bulur. O yüzden cahiliye toplumları bu ahlak üzere bakın bu sayılan özelliklerin hepsi ahlaktır. Taklit, basiretsizce tabi olmak yalakalığın bir çeşitlidir mesela. Niye? Ya bir insan bir insan her dediğini tasdik eder? Yani bir yerde de, de ki bura yanlış edebinle nasihatini koy. Bir insan yoktur ki yüzde yüz her yaptığında isabet etsin. O zaman insan olmaz o. İnsan üstü bir varlık olur o zaman. Peygamberler yapmışlar hata. Allah peygamberleri uyarmış Celle Celaluhu. Allah'ın kula hayır dilediğinin alameti kendine nasihat edene kulak kabartmasıdır. Allah'ın kula hayır irade ettiği kimsenin hayrının delaleti, kendine nasihat edene kulak kabartmasıdır. Ancak kibirliler nasihatten yüz çevirirler. Allah ayet-i de öyle söylüyor. Sen nasihat et, nasihat ancak kimlere hatırlatmak ancak kime fayda verecek müminlere. Cehennemecek kim girecek? Kibirlenip azgınlaşanlar. Peki. Onlar bunu söyleyince, yani Allah bunlara mı aramızdan minnet etti, Allah bunlara mı hayrı verdi deyince, Allah ne diye onlara cevap verdi? اَلَيْسَ aleme بِعَالَمَا بِشَّاكِر۪ينَ Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Yani Allah hayrı kime verir? Allah alime verir demedi bak. Allah abide verir demedi. Allah zekiye verir de demedi, ahmağa da verir demedi. Allah bir şakirin, nimetlere verilen, nimetlere şükredenlere, şükreden insanlara verir. Allah herkese nimet farklı farklı vermiştir. Ve karşılığında şükür ister. Kim o şükrü yerine getirirse de Allah Azze ve Celle Subhanahu wa teala onu hayır üzere bir makama ulaştıracaktır. Burada kalacağım inşallah çünkü sekizinci... Cahilliğin vasfi geliyor. O zaman da konu biraz uzuyacak inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öresinin sözlerinin güzelliğinden bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Wa aakhiridawwanin alhamdulillahi Rabbi alaamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Eşhado Allā illāhi llāt aslafurka wa atubu min.